Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler bölümünün 21. sınıfı sunacağız inşallah bugün. Salat-ı bölümünün 4. bölümü bugün. Bundan önceki 3 bölümde salatın tanımları üzerine durduk. Ayrıca Mekke ve Medine dönemlerinde gönderilen ayetlerin Türkçe'ye meal verilirken, meal kitaplarında ve tefsirlerde hangi anlamlarda verildiğini izledik. Çalışmamızda salat ve salattan üretilen salah, salat, yusallu, yusalline, musallin, musalline, tuseb kelimelerine meal ve tefsirlerde verilen anlamlarını tespit edin. Bu kelimelere meal ve tefsirlerde verilen anlamlar şöyledir. idi. namaz, dua, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, görevleri yerine getirmek, mali ve zihinsel destek vermek, hutbe yani Kur'an'ın tebliği açıklaması müminlerle istişare. Bu konularda görüşmeler yaparken bir arkadaşım da şöyle ifade etmişti. Salat kelimesine Müslümanların Allah'ın dini İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için kıyam etmesi yani ayaklanması anlamı verebilir miyiz demişti. Ben de niye olmasın dedim değer salatı ikame etmek. Allah'ı, Allah'ın gerçeklerini yeryüzüne hakim kılmak için çıkılan yolda eylemler bütünlüğü ise Allah için ayağa kapmak da salat içinde olabilir demiştim. Yaptığımız araştırmalarda salat kelimesine tek bir anlamın verilmediği meal ve tefsirlerde aksine konu ve ayetin sibakına, siyakına yani konunun gelişine ve gidişine uygun bir şekilde amacına uygun bir şekilde salatın farklı anlamlarda anlaşıldığını, salat dünyasında çok farklı eylemlerin işaret edildiğini tespit etti. Yani salat denilince sadece namaz, sadece dua, sadece Allah'a karşı gelmekten sakınmak, sadece görevleri yerine getirmek, sadece mali ve zihinsel destek vermek, sadece hutbe formunda Kur'an'ın tebliği, açıklanması, müminlerle isşare etmek anlamlarında alınamayacağını Sadece Allah'ın dinine hakim kılmak için ayağa kalkmak olarak değerlendirilemeyeceğini, surelerde, ayetlerde işlenen konu gereği farklı anlamlarda anlaşabileceğini gördük. Elbette her dilde bazı kelimeler vardır ki o kelimeler aynı anlama gelse bile cümle içinde farklı anlamlara gidebilir. Mesela Türkçedeki anahtar kelimesi, hepimizin kullandığı anahtar kelimesi var Türkçede. Biz anahtar kelimesinin çok farklı anlamlarda cümlelerde kullanabiliriz. Örneklersek, bu olayın anahtarı şudur. Bir cümle kurduk. Filanca parti bu seçimlerin anahtarı olacaktır. Su tesisatçısı çırağına oğlum anahtarı getir dedi. Elektrik tesisatçısı çırağına oğlum anahtarı getir dedi. Baba kızına seslendi. Kızım anahtarı bulamıyor. Bakınız beş cümle kurduk her cümlede anahtar kelimesinin anlattığı başka bir şeydir. Aynı anahtardan bahsedilmedi. Cümlelerin içerisinde anahtarlar beş ayrı yere gitti. Ve beş ayrı şeyi simgeledi. Bunun gibi Türkçe'de birçok kelime bulabiliriz. Ha sadece Türkçe'de mi hayır? Arapça'da bulabiliriz, İngilizce'de bulabiliriz, Almanca'da bulabiliriz, Fransızca'da bulabiliriz, Çince'de bulabiliriz. Yani her dilde bulabiliriz. Çünkü diller kendi gelişimi içerisinde belirli kelimeleri Farklı cümlelerde, farklı simgelerde, farklı sembollere götürebilirler. Bu dil etimolojisi içerisinde önemli bir gelişmedir ve dillerin zenginlik kazanmasıdır. Onun için sözlükler oluşturulur, lügatlar oluşturulur. Bir kelimenin kaç tane anlamı olduğunu işaret etmek için. Mesela biz İngilizce okuduk, İngilizce okuduğumuz zaman, İngilizce'deki bir kelimeyi kendi sözlüğünden araştırmaya kalktığımız zaman, o kelimenin çok değişik anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. Mesela Almanca konuşan, Hollanda konuşan arkadaşlarımız var. Onlar da konuştuğu dilde ne göreceklerdir? Konuştuğu dilde birçok kelimenin farklı anlamlarda kullanıldığını göreceklerdir. İşte bu beş kelimede ne yapmış olduk? Her cümlede anahtar kelimesinin anlattığı başka bir şeydi. Girif olayların çözümünde, mesela ilk cümle bir belgeydi, bir şahit olayın anahtarıydı. Bazı seçimlerde bir parti anahtar parti olmuştu. Su tesisatçı çırağından İngiliz anahtarını istemişti. Elektrik ustası lambaları açıp kapayan anahtarı, yani o düğmeyi istemişti. Baba kızına kapının veya arabanın anahtarını kaybettiğini söylemişti. Beş cümlede kurduğumuz anahtardan hiçbiri diğerine benzemiyor. Ayetlerin sureler içindeki seyrinden selat kelimesinin de tek bir anlamda olmadığını Aksine farklı ayetlerde farklı bir eylemi işaret ettiğini görüyoruz. Geçmişteki Müslüman ilim adamları selatı ikame edin emrini dua namaz formları ile çevirmişlerdir Zaten Arapça'da namaz kelimesi yoktu. Fars kaynaklı olan namaz kelimesi genellikle İran, Anadolu ve Batıya uzanan coğrafyada kullanılır. Halen de öyle. Yani bugün Müslüman dünyasını gezdiğiniz zaman Fars kelimesiyle, bakın Fars kelimesiyle Arapça'da Fars kelimesi yoktur. Fars Bildiğimiz işte Allah şunları farz etti dediğimiz zaman farz kelimesi Arapça'da yok. Arapça'da vaciptir. Namaz kelimesi Arapça'da yok. Namaz kelimesi de Arapça'da olmayan bir şekilde Arapların genelde mesela Orta Doğu'nun üst kesimi dediğimiz. Farslar, Türkler, Türkler ve Türkiye'de yaşayan Araplar ve Türkçe konuşurken farz kelimesini kullanır ve namaz kelimesini kullanır. Ama güneylere doğru indiğimiz zaman, Afrika'ya doğru gittiğimiz zaman... Arabistan'a doğru gittiğimiz zaman, Yemen'e doğru gittiğimiz zaman kimse Hudud'da farz demez. Kimse efendim Hudud'da namaz demez. Oralarda vacip yani bu işi yapmak vaciptir veya salatı ikame eder. Yani namaz için. İşte Müslümanların bilgilerini geliştirdikçe salat kelimesine daha farklı anlamlar vermeye başladılar. Yani Meal ve tefsirlere baktığınız zaman, bir bakıyorsunuz, dua ve namaz formunda çeviri yaparlarken, geliştikçe, Müslümanlar kültürlerine arttıkça, fikir devrimi yaptıkça, salat kelimesine farklı anlamlar vermeye başladılar. Geçmişteki Müslüman ilim adamları salata, dua ve namaz tanımından başka, örnekleyelim, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, Allah'ın verdiği görevleri yerine getirmek tanımlarını da meallerine ve tefsirlerine kattılar. Son zamanlarda ise, Salat kelimesinin namazla ilgisi olmadığını, salatın destek anlamına geldiğini söyleyenler oldu. Bu tanımı yapanlar Kur'an'da her salat geçen kelimeye destek vermek anlamını verdiler. Destek kelimesini açarak zihinsel ve mali destek diye de ayrıntı getirdiler. Aslında her iki tutum da yanlıştır. Yani salatı her yerde namaz olarak çevirmekle selatı her yerde destek vermek anlamında çevirmek yanlıştır. Ayetlerin siyah ve sibakından sure içindeki konunun gidişatından salat kelimesi farklı anlamda. Çalışmamızda bu durumu göstermek için salat geçen ayetleri farklı anlamlarıyla meal vererek ayetin insicamını, konu bütünlüğünün bozulup bozulmadığını önceki sunumlarda incelemiştir. Gerçekten bazı ayetlerde salatı ikame etmeye namaz demek nasıl ayetin insicamını bozmuşsa destek vermek de aynı şekilde bozmuş. Özellikle destek kelimesini her anlamda anlamayı, zihinsel ve mali destek anlamında anladığımızda zekat, infak, Allah yolunda harcama konularını anlatan ayetlerde salatı ikame etmeyi zihinsel ve mali destek çıkmak olarak anlatmaya kalktığımızda ayetlerin anlatımı oldukça gereksiz bir şekilde anlamsızlaşıyor. Günümüzde salat kelimesine farklı anlam verenlerin geçmişten sağlam bir kaynak belirtmediklerini görüyoruz. Daha çok akli yorumlarla salat destek anlamındadır derlerken görüşlerini belgeyen ne lügat, ne sözlük, ne de önceki tefsir çalışmalarından bir örnek gösterememektedirler. Böyle bir durum sanki oluşa gelen kültüre, yaşama, inat, farklı bir düşünce tarzını oluşturmak istenmesi gibi görülür. Yani bugün salat zihinsel ve mali destek vermektir veya destek çıkmaktır anlamında salata anlam verenlerin ciddi bir kaynak gösterdikleri yok. Ben genelde bu anlamları inceleyen insanların kitaplarını okudum. İşte tefsir çalışmalarını, meal çalışmalarını okudum. Yani bir kaynak yok. Yugatlar yok. Yugatlarda bir belirti yok. Herhangi bir git yok. Şu kaynakta vardır, şurada vardır diye. Ve sorulduğu zaman da işte Arapça nasıl böyledir diye yuvarlak bir cümle var. Herhangi bir belge görülmüyor. Yani mesela bugün de işte biraz gezintiye çıktım, bir kitap evine uğradım. Kitap evinde Tanıdık bir arkadaşın Benim genelde yaptığım adetlerden bir tanesidir. Kendimde olmayan kitabı kitabı ödene giderek orada incelerim. Bugün de gittim, sözlüklere baktım. Bende olmayan yeni çıkmış tefsir kitaplarına baktım. Salat ile ilgili tanımlarla ilgili araştırma yaptım. Hiçbir sözlükte, hiçbir lügatta destek çıkmak veya zihinsel ve mali destek vermek anlamında salata anlam vermek gördüm. Tarihteki birçok mezhep, ekol, müfessirler ayetlerin orijinaline yönelik ciddi çalışmalar yapmışlar. Özellikle ülkemizde elmanlı Handi Yazır dil açısından aldığı tesir çalışmasında ayetlerin orijinalinde geçen kelimelerin kökenlerine inerek ciddi çalışmalar yapmıştır. Salat kelimesine destek vermek veya zihinsel ve mali destek çıkmak olarak anlam verenlerin sözlük ve lügat çalışmalarına yeterince dille dayanmadıkları görülür. Kaldı ki kelime kökenlerine ilişkin yaptığı yorumlar pratik hayatı yerini bulmuştur. Birçok kelime kökenine inat, farklı bir anlamda hayatta kullanılmaya başlıyor. Dikkat Yani edebi olarak meselelere baktığımız zaman, bir dil etimolojisi olarak meselelere baktığımız zaman, her dilde olduğu gibi bizim Türkçede de veyahut da başka dillerde de kelime kökenlerinden farklı bir şekilde kelimelerin cümleler içerisinde kullanıldığı görülüyor. Özellikle edebiyatçılar bunu çok güzel yapıyor. Özellikle halk deyimleri bu noktada kendilerini çok iyi geliştiriyor. Örnekleyelim, mesela incin top oynuyor. Siz kelimelerin kökenlerine göre bu cümleyi anlayamazsınız. Örneğin in kelimesiyle cin kelimesinin kökenine inip de incin top oynuyoruz deyiminde ne ifade etmişti? Büyük bir sessizliği ifade ediyordu bu deyim. Ama siz in ve cin kelimelerin kökenlerine gidip bir araştırma yaparsanız, Buradan bu anlamı çıkaramazsın, sadece bu bir deyimdir. Burada in ve cin kelimeleri kullanılmıştır ama in ve cin kelimeleri kendi dillerinde etimolojik olarak çok farklı anlamlara gelmişken burada çok farklı bir anlama götürülmüştür. Bunun gibi birçok olay, birçok cümle kurulabilir. Ama nedense bazıları kelimelerin pratikte kullanılan anlamlardan uzak yorumlar yaparak kendilerine göre bir tanım getirmeyi amaçlı Tabi böyle bir tutumun hangi maksatla neden ortaya konduğu akla takılan bir konu olarak gündemini kuruyor. Ben mesela her zaman düşünüyorum. Bir insan, örnekleyelim. Bir toplumun kullandığı kelimeleri hiçbir sözlüğe, hiçbir lügata dayanmadan, hiçbir geçmişe yönelik çalışmaya dayanmadan kendi kafasından acaba şöyle desem ne olur, böyle kursam ne olur, şu anlamı versem ne olur gibi bir yürütüm, bir tefekkür yapıyorsa, bir düşünce oluşturuyorsa bunun altında mutlaka bir maksat yatıyor. Burada bu maksadın iyi niyetli mi olduğu, kötü niyetli mi olduğunu kalbin yarıp bakamıyorum. Ama bir şey var o yerde, burada orijinaline aykırı bir şekilde bir tanım geliştiriliyor. Ve sonuçta bu tanımla düşünceler oluşturulmaya başladı. Özellikle ülkemizde batıya uyumluluk yasaları doğrultusunda çalışmalar yapılırken, ılınlı İslam projesi ile Amerika'ya veya Amerikan tipi yaşama uyum sağlama çerçevesinde Hristiyanlara benzer, Hristiyanlar gibi Hristiyanların dinine benzer bir şekilde içi boşaltılmış, felsefi sözcüklerle süslenmiş bir din algısının üretilmeye başlandığı aşikardır bu çalışmalar çerçevesinde, Kapitalizmin, bireysel özgür yaşamın öne çıkarıldığı toplumsal yaşamda, İslam'ın Müslümanlara yüklediği görevlerin olursa olur, olmazsa olmaz cinsinden bakılmaya başlanması bir tesadüf olması gerekir. Laiklik anlayışı ile Dinin toplumsal yasalarının uygulamadan kaldırılmasının ardından ''Biz sizin namazınıza, orucunuza, haccınıza karışmıyoruz'' sözcükleriyle. Müslümanları bireysel yaşama iten anlayışlar bugün farklı bir noktaya geldi. Dindarların yönetimi ele geçirdiği bir dönemde Müslümanların bireysel ibadetlerine karşı yapılan bu felsefi yaklaşımların ileride hem toplumsal hem bireysel layık bir dindar tipinin yetiştirilmesi olarak karşımıza çıktığını görüyor. Haç yapmanın putperestlik, orucun aç kalmak, namazın putçuluk, şekilcilik olduğu varsayımlarıyla üretilen felsefi akımlarla dindar halkın yapmaya çalıştığı namaz, oruç, haç gibi ibadetlerin de farklı noktaya çekilmeleri hayra alamet değil. Batıdaki Hristiyan toplumların gerçekleştirdiği dinsel reformlarla Hristiyanların bireysel ibadetlerin dışına itilmesi, Dinlerini sadece haftada bir gün kiliseye gidip vaaz dinlemek olarak algılamalarına benzer bir yaşam tarzının Müslümanlara da biçimlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bugün salat kavramına zihinsel ve mali destek vermek anlamı vererek her tarafta gizli ve açık namaz aleyhine karşı çıkıp namaz kılmanın şirk olduğunu vurgulayanların dayanağı olarak ortaya çıkan Hakkı Yılmaz ile bu konuda yaptığım çeşitli konuşmalar ve yazışmanın özetini burada vermek isterim. Kendisini çok yakından tanıyorum. Sunumlarını dinlemişim. Ziyaretleşmelerimiz olmuştur karşılıklı. Ve bu sözlü konuşmaların arkasından bir gün bunu yazılı bir metin haline getirmek için bir mesaj çektim kendisine. 11.10.2014 tarihinde Pecabuk'ta Hakkı Yılmaz'ı takip eden, ondan esinlenerek görüş bildiren bazı kişilerin rahatsızlık verici paylaşımlarına, söylemlerine karşılık Hakkı Yılmaz'a mesaj çektim. Mesaj... Çekmekteki amacım yazılı bir metnin delil olarak elimde kalmasıydı. Çünkü zaten konuşuyorum. Bu çalışmada yaptığım yazışmayı vermekte sakınca görmüyorum. Çünkü aynı tarihlerde Facebook sayfalarında Hakkı Yılmaz kendisi bu yazıyı yayınlattı o dönem. Değerli kardeşim, benim çektiğim mesaj okuyorum size. Aynen. Değerli kardeşim, seni tanıyan biri olarak samimiyetine güvenerek bu satırları yazıyorum. Amacım Rabbimizin katında şahit olduğumuz da, İçimizdekileri söylememekten sorumlu tutulmamak. Bazı konularda başlattığın çığır, toplumda farklı mecralara doğru gidiyor. Belki farkındasın, belki değilsin. Sizin sözlerinizi referans göstererek tam bir laik kafalı Müslümanlar çoğalmaya başlar. Namaz yok, oruç yok, had yok, falan yok, filan yok demeye başladılar. Pecabok sayfalarında diğer kanallarda aldı başını gidiyor. Senin sözlerinden, yazılarından namaz yok, oruç yok, had yok gibi... Bir şey duymadım, anlamadım. Ama benim şahit olmadığım bir şekilde söylemişsen, vebal sana aittir. Ancak benim şahadetim bu yöndedir, ben duymadım. Mustafa Kemal'ın devrim yapıp, dini değiştirme için yaptığı hamleler, hiç bu kadar yerini bulmamıştı. Onlar istiyordu ki, dini vicdana ve kalplere yerleştirelim, kişilerin ve toplumların hayatında olmasın. Ortaya attığınız bu yorumlar sayesinde, sizi, Doğru, yanlış anlayanlar ne yazık ki aynı noktaya geldiler. Artık din, vicdana, kalplere yerleşip hayatlarından soyutlandı. Bireysel ameller yaşamdan kovuldu. Din, laf kalabalığı, felsefi tartışmalar, ayetlerin anlamları Yahudi ve Hristiyan alimlerin yaptığı gibi kelimelerin yerlerini değiştirilerek üzerinde gevezelikler yapılmaya başlandı. Diyebilirsiniz ki, bunda benim dahlim yok, şahit olduğum kadarıyla yok. Ama açtığınız çığır sayesinde olanlar oldu. Şimdi ortalıkta bir sürü Rasul dolaşıyor. Kendilerini zamanın Rasulü olarak görüp ilanı aşk kılıyorlar. Ömrü ahirimizde yaptıklarımızın hesabının bilinciyle açtığımız çığırın olumsuz gelişmelerine karşılık söyleyecekleriniz varsa söyleyin. Durumu, merabı net bir şekilde sizi dinleyeceklere ilan edin ki sizin ardınızdan sizin isminizi kullanarak iyice raydan çıkmasınlar. Böyle bir durumda sebep olunan şeylerin akıbetini benden iyi bilen insansınız. Netlik önemlidir. Ben sizden namaz yok sözünü işitmedim. Salat konusunda söylemleriniz, yazdıklarınız, dinleyenleri, okuyanları namaz yok şekline getirdiyse burada düşünmeniz gerekir. Ama benim yanımda namaz var deyip başka yerde yok diyorsanız buna şahit değilim. Bunun gibi birçok konuda Mümin kardeşiniz olarak sizin gerekli tedbirleri almanızın hesap günü yararınıza olacağına inanıyorum. Samimiyetinize güvenerek yazıyorum. Gerisi Allah ile sizin aranızda. Allah'ın selamı ve emanetiyle Mehmet Çoban. Bu mesajıma aynı gün yani 11.10.2014 tarihli cevap mesajı geldi ve bu cevap mesajı da aynen Hacibuk sayfalarından milletleri tarafından ilan edildi. Onun talimatıyla Verdiği cevap şöyledi: Değerli kardeşim Mehmet Çoban, selamünaleyküm. aleyküm. Hassasiyetiniz gereği göndermiş olduğunuz mealinizi okudum. Mesajınız beni hem sevindirdi hem de üzdü. Aleyhimizde, viyabımızda ceran eden olumsuzlukları bildirmenize sevindim. Çok teşekkür ederim. Ama bizi ilgilendirmeyen, bizimle alakası olmayan konularla sözde Müslüman geçinen kimselerin hakkımızda dedikodu yapmalarına üzüldün. Bildiğinizi sanıyorum, herifin biri, o kullandığı için söylüyorum, herifin biri, ona ait bu cümle, bizi namaz inkarcısı ilan etti. Şanına yakışmayacak yalanlar, iftiralar düzdü. Kendisine sekiz sayfalık bir uyarı yapıp tevbe ederse hakkımızı helal edeceğimizi bildirdi. Ondan sonra ihtiyatlı davranmaya başladı. Bunun dışında birkaç dedikoducunun varlığını da öğrendim. Bunlar bizim için önemli olmayan şeylerdir. Sizin bildirdiğiniz noktalar zannedersem bunlar. Bu kişiler değil. Değerli kardeşim, biz hiçbir zaman İslam dininde Kur'an'da namaz yoktur demedik. Demeyiz de. Böyle bir şey bizim bilgimize ve inancımıza aykırıdır. Biz İslam dininin temel dilekleri adıyla bir özel kitap hazırladık. Bu kitabımızda Namaz, Tazarulu, Niyaz, İslam'ın temel dileklerinden bir olarak gösterilmiştir. Tüm yazılarımızda TV programlarımızda ve özel sohbetlerimizde bunu hep açıkladı. Ayrıca bir mümin kimsenin ardına düşmemesini, herkesi sorgulamasını gerektiğini, kimseyi de arkasına takmaması gerektiğini devamlı bildim. Bir komşu olarak, benim komşumdur kendisi, iki sokak üstünde oturuyor, bir komşu olarak tanıdığınız, bildiğiniz gibi, bağ başında, kendi halimizde bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Organize bir durumumuz yok. Buna imkanımız da yok. Bizi kim takip eder, bizi kim adam yerine kor, onu da bilmeyiz. Biz Kur'an'daki salat sözcükleri namaz demek değildir. Kur'an'da namaz, tazarlı niyaz olarak yer alır. Tazarlı duanın da bugünkü gibi ritüel olarak olmaz, canlı ve dinamik olmalıdır diyoruz. Bunun böyle olmasını da cümle aleme ilgilenenlere ispatla ederiz ve etmekteyiz. Namaz konusuyla ilgili TV'de 3 program hazırladım, girişi yayınlandı. Yarın 12 Ekim, yani yarın, yani 12 Ekim saat 17'de tekrarı var. Namazın nasıl bir ibadet olduğunu da gösterdim. Gönül isterdi ki bizim namaz yok dediğimizi ileri ilerisleyenler ve bu konunun muarızları izlesinler. Kimse bizi ad ederek yalan söylemesin, üfla atmasın. Muarızlar da eleştirebilecekleri noktaları bilimsel olarak eleştirsinler. Bizi dedelerinden öğrendikleri yalan yanlış şeylerle değerlendirmesinler. Tarihi yanılgıların arkasına sığınmasınlar. Eksiğimizi, kusurumuzu ispat ederlerse biz hatamızdan döneriz, onların da elini öperiz. terbiye etmesini de biliriz. Değerli kardeşim, uyarılı yazınızı ve verdiğim bu cevabı ulaşabildiğim kimselere inşallah ulaştıracağım. Bilginiz olsun, Allah'a emanet olun, kardeşim hakkı yırmanız. Evet, bu yazışmayı kendisiyle yaptık. Bu çerçeve içerisinde bir yazışmamız oldu. Evet, ben aynen olduğu gibi nakledim. Hakkı Yılmasın, Ara Suresinin 55-56. ayetlerinde, Rabbinize alçala alçala ve gizlice, açıkça göstererek dua edin, namaz kılın. Kesinlikle O, sınırı aşanları sevmez ve düzeltilikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti iyileştirenlere, güzelleştirenlerle çok yakındır anlamı vererek salat olmayan ve namazda hiçbir ilgisi olmayan bir ayetin namaz anlamı vermesi ilginçtir. Salat konusunda bütün titizliğiyle kelime kökenlerine inen hak Yılmaz'ın bu ayetler namaza işaret ediyor demesi pek hayra alamet değildir. Zira salat kelimesini namazdan ayıran bir anlayış namaz olarak işaret ettiği ayete neredeyse hiç kimse namaz olarak bakmamıştır. Yani Araf suresinin 55 ve 56. ayetlerindeki olaya hiç kimse namaz dememiştir. Geçmişte hiç kimse. Böylece Kur'an'da namaz yoktur mantığıyla namazı red edeceklere büyük bir koz vermiş olmaktadır. Birkaç yıl sonra Hakkı Yılmaz'ın yorumlarından giderek selatı namazdan ayıranlar, zaten Araf suresinin 55 56. ayetlerinde namaz görmeyecekler böylece namaz formundaki bir ibadetin Kur'an'la ilgisi olmadığını ispat etmiş olacaklardır. Yani, öncelikle salat anlayışıyla namazlar hafızalardan silinirken, Arah suresinin 55 ve 56. ayetine uydurup bir meal verilerek işte burada namaz vardır ifadesi temelsiz kalacaktır. Bu tuzağın hazırlanışı, uygulanışı ne yazık ki büyük bir ustalık ister. Nitekim Hakkı Yılmaz'ın kitaplarını okuyanlar Hakkı Yılmaz ne derse desin, namaz yok sloganıyla ortalıkta dolaşıyorlar. Çoğunluğu da kıldıkları namazları terk ediyor. Araf suresinin 55-56. ayetlerine meal veren başkaları ise, özet olarak şöyle bir meal veriyor. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haklı aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgumsuzluk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakınmış. Şeklinde ayetlere anlam vermektedir. Dikkat ederseniz Hakkı Yılmaz'ın dışında bu ayetlere namaz anlamı veren olmamıştır. Ben özellikle bütün mealleri karıştırdım. Hiçbirisinde özellikle bu ayetle ilgili tefsirleri karıştırdım. Hiçbirinde böyle bir şey yok. İşte bunun için Hakkı Yılmaz belki bilerek, belki bilmeyerek namaz formundaki ibadete aklınca bir tuzak kurmuş Kurduğu tuzak, kökeni olmayan bir namaz üretmesi, kökeni olan namaz konumundaki salat-ı ikameyi inkar noktasındadır. Kökeni olmayan namaz üretmesini reddetmek ise ne ilim ister ne akıl. Yani birisi bu ayeti okur, ya burada namaz yok ki burada dua verdir, açıkça yazıyor der zaten. Buradan namaz nasıl çıkarmış der, siler atar. Basit bir mantık oyunuyla buradan namaz hükmü çıkmaz denilir. Araf suresinin 55. ayeti doğrultusunda. Müminlere tavsiye edilen şey yalvara yakılı yapılan duaların gizlice kendi halimize yapılmasıdır. Ulu orta şu maksadını çağrıştıracak dualardan sakındırmaya yöneliktir. Kaldı ki bu ayetlerde salat ifadesi yok. Salat ifadesi olmadan salatın bir anlamı olan dua anlamının verilmesi ilginçtir. Halbuki Arap suresinin 55. ayeti orijinal olarak şöyledir, اُوُدُ رَبَّكُمْ ve فَيْهُفْ يَتَنْ اِنَّهُ لَا bir بِالْمُوْتَد۪ينَ ayetteki U'du ifadesi dua edin anlamına çevrilmiştir. Dua kelimesinin kökeni Arapçada U'du veya Eda olmasına rağmen, Selahat kelimesine hangi maksatla dua anlamı verdikleri de ayrıca tartışılır. Meal ve tescillerde Arapça kökenleri olan kelimeler varken, başka bir kelime olan salat kelimesinin dua anlamında kullanmakta bayağı baya bir zorlama olmaktadır. Onun için Arapların diliyle ayet gönderen, üstelik Arapların konuştuğu dil ile ayetlerini gönderen Allah, Araplar dillerinde dua kelimesi olan U'du veya Eda kelimelerini kullanırken tutup salat kelimesine dua anlamı vermeleri sanki Allah'a sen bu işi bilmiyorsun der gibi salat kelimesine dua anlamı verenler, Allah'a dua edenler dua edin gibi tavsiye ve emirler gönderirken niçin Arapçadaki dua kelimesinin karşı kelimeleri kullandığını sorgulamamışlardır bile. Örneğin ben ayetlerin özüne uygun bir meal yazıyor olsam asla salat kelimesine dua anlamı vermem. Çünkü zaten ayetlerde dua kelimesinin Arapçası var. Salat ifadesiyle ortaya çıkan eylem özel bir eylemdir. İbadet olgusunun belirlenmiş özel seranomiye tabi tutulmuş bir çeşittir. Nitekim Enfal suresinin 35. ayetinde kutperestler için Allah ne diyor? Onların beytte yani Kabe'deki salatları ıslık çalmak el çıkmaktır diyerek Arapların ibadetlerine bir biçimi anlatmaktadır. Ayetin işaretinde anladığımız şey salat ibadet olgusunun bir biçimidir. O zaman salat kelimesine biçimsel bir ibadet yani kurallı bir ibadet olarak bakmanız. Onun için zihinsel ve mali destek çıkmak, destek vermek, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, Allah'a olan görevlerini yapmamak gibi genel ifadeleri içeren anlamlar vermek bir zorlama olacaktır. Zaten Allah'ın Resulü Muhammed'den gelen rivayetler ve tarihi bilgiler, salatın kurallı bir ibadet çeşidi olarak namaz formunda uygulandırılır. Bütün tarihi kayıtları inkar ederek salat kelimesine farklı anlamlar vermeye çalışmak, sorunlu bir akıl, mantık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihin getirdiği Kur'an'ı kabul edenlerin, Kur'an'ın uygulanmasıyla ilgili örnekleri içeren tarihi bilgileri reddetmesi, cidden üzerinde düşünülmesi gereken bir çelişki ve hastalık olarak değerlendirilmesi gerekir. Bir insan, en doğru bilgilere, en doğru bilince, en doğru kavramlara sahip olabilir. Düşünce, fikir, felsefi, duygusal planda, harika söylemlerde bulunabilir. Ama bütün bunlar hayatına sembollerle, yani fiillerle, yani eylemlerle, yani yaşam olarak intikal etmiyorsa ne işe yarar? Bir kelimenin veya birkaç kelimenin bir araya gelip oluşturduğu anlamlar için saatlerce konuşabiliriz. Ama onu yaşama indiremiyorsak o ne işe yarayacaktır? Önemli olan bilgiler, düşünceler, fikirler, inançlar değildir. Önemli olan bunların eylem olarak yaşama aktarılması. Selahat'ı ikame etmediği, insan ile kulu arasında, kulun Allah için harekete geçmesi, Allah ile arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, kimi zaman özele, kimi zaman topluma yönelik, içten gelen samimi bir eylemi gerçekleştirme olarak düşünebiliriz. Selahat eden olmak, yani musalliğin olmak, Allah ile itibatı koparmamak demektir. O nedenle oruç, haç gibi, dönemsel ibadetlerin dışında her an gerçekleştirilecek bir ibadet olarak algılanmalıdır. salat ile zekat ayetlerinin genellikle birlikte ele alınması, zaten bu ilişkinin kesiksiz, sürekli olduğunu ortaya koyar. Kur'an mealiyle veya tefsiliyle veya ayetleri anlatmakla kendilerini görevli sayan bazılarının şu mantıkları hatalıdır. Eğer bir Müslüman ayetlerin yorumları üzerine araştırma yapıp, mevcut anlayışlara aykırı şeyler söylüyorsa veya bazı yorumları red ediyorsa ilk soru Arapça biliyor musun sorusudur. Arapça bilmeyi İslam'ı anlamanın temeli gibi göstermektedir. Böyle diyenlere bizzat Arapça bilenlerin verdikleri yorumları göstererek kişinin görüşlerine karşı çıkarsanız bu sefer cevap şöyledir. Onlar yanlış anlamışlardır. Bu her iki yaklaşım biçimi çok tehlikelidir. Bu tür hareketler bencilliğin öne çıkışını, insanın kibirlenmesini temsil ediyor. Önce Arapça bilgisiyle tehdit ediliyor insan, sonra Arapça bildiği ortaya çıkmışsa yanlış yorum vermiş, konuyu anlamamış deniliyor. Halbuki Müslümana düşen şey, alçak gönüllü olup, karşı çıkışlarda, itirazlara da, farklı yaklaşım biçimlerine de anlayışlı davranıp, her birinden fikir edinerek kendini güçlendirmesidir. Ön yargılı, farklı görüşleri red edici, karalayıcı, hakir görüşü tüm yaklaşımlar Müslümanlığın dışındaki yaklaşımlardır. İlim ne dil meselesidir, ne de başka şey. İlmin anahtarı beliridir. İlmin anahtarı samimiyet, gayret, çalışma, azim, aklı muhakemeyi durdurmamak, özgürce araştırmasına devam etmek. Allah da zaten bunu ayetlerinde akıl etmek olarak ifade edilmiştir. Akıl eden kişiler ve olaya da samimiyetle bakan kişiler ilmin anahtarını teslim etmişlerdir. Bundan sonraki bölümlerde salatı ikame etme anlayışında namaz formundaki ibadet biçiminin de Allah'ın Resulü Muhammed tarafından uygulandığını örneklendirildiğini, Allah'ın salatı ikame edin şeklindeki bazı ayetlerin namaza işaret ettiğini göreceğiz. Örneklikleri yaşanmışlıkları, yaşanmışlıklardan gelen yazılı, sözlü bilgileri görmezden gelerek farklı sonuçlara varmak Müslümanca olması gerekir. Bazıları şöyle bir görüş ortaya koyuyorlar. Birincisi, Kur'an madem namazı emrediyor, niye açıkça hüküm belirtmiyor? Her şeyden önce namaz zaten Arapçı değildir. Bugün Araplar bizim namaz dediğimiz şeye namaz demeyip selatı ikam ediyorlar. Selatın namaz olarak çevrilmesi İran Türkler ve onların hakim oldukları bazı bölgelerdir. Özellikle Türkler kendi dillerine Farsça olan namaz kelimesini olduğu gibi almışlardır. Hani Türkçede de bir kelime bulup öyle çevirebilirlerdir. İran üzerinden gelen Müslüman Türkler ilk önceleri Şia ile işbirliği yapmışlar. Emevilere karşı çıkan Abbasiler ve Şia ile birlikte bugünkü Irak, Şam bölgelerinde yaşamışlar. Kültürel ve etkileşimlerini İranlılardan almışlardır. Bu nedenle dini bilgilerine salat, namaz olarak geçmiştir. Kendileri yeni bir kelime üretmemişler veya Türklerin eski dinlerinde var olan bireysel toplumsal ibadetin anlamını namaza vermemişlerdir. İkincisi ise madem Kur'an namazı emrediyor niye rekat sayılarını, vakitlerini, hükümlerini açıkça belirtmemiştir? Niçin? Namaz hükmü için Kur'an değişik yerlerinden ayetler, yorumlarla delil gösterilir diye sorarlar. Aslında Kur'an'a inananlar, Kur'an'ın 23 yılda tamamlandığını, ayetlerin hepsinin aynı anda gelmediğini bilmeleri gerekir. 23 yılda tamamlanan ayetler, zaman ve zemin içinde Allah'ın takdiriyle indirilmiştir. Her şeyden önce Allah'ın Resulü Muhammed gönderilen emirleri açıklamak uygulamakla görevlidir. Açıklamanın illaki Kur'an'da olması gerekmez. Yani böyle bir yargı olmaz. Yani bir açıklama, Resulullah bir ayeti açıklıyorsa onun Kur'an'da ayeti olarak geçmesi mümkün mü? Ayeti açıklıyor zaten. Yani. Efendim Resulullah'ın açıklaması niçin Kur'an'da yok? Zaten Kur'an'da olmaz ki zaten. Zaten Allah Resulü o ayeti aldığı anda onu almıştır ve Allah da onu topluma açıkla diyor. Önce ayet okuyor. Toplum ne mana geliyor bu Ya Resulullah dediği zaman? Onu bir anlam ifadesi söylüyor. Yok bir hareket bir sembol ise bir Eylemse onu da gösteriyor, yapıyor. Bu manaya geliyor. Uygulamalar Kur'an'da olmaz. Çünkü uygulama bireysel olarak hayata geçer. Veya toplumsal olarak hayata geçer. Allah bir ayet gönderdiğinde Resul onu okur, nasıl tatbik edildiğini uygulayarak gösterir. Uygulamalarını da açıklar. Nitekim Salat ile ilgili Resul Muhammed'in kayıtlara geçmiş birçok açıklaması vardır. Aslında Kur'an'ın 23 yılda tanımlandığını bilenlerin niçin namazla ilgili bir ayet değerli toplu anlatım yok demeleri ilginçtir. Niçin namazla ilgili bir ayete değerli toplu anlatım yok demeleri bir ilginçtir. Çünkü diğer hükümlerde de böyledir. Parça parça zaman içerisinde sorular karşısında olaylar karşısında sorunlar karşısında ayetler gelmiştir. Ayrıca Rasulün Müslümanlar için örnek olduğunu vurgulayan ayetleri okuyup Rasulü örnek almamak onun açıklamalarını göz ardı etmek Uygulamalarına bakmamak yanlıştır. Ha diyebilirsiniz, uygulamalarda tartışmalar var. O zaman derin bir araştırmaya sahip olmanız gerekir. Tartışmalar olabilir. Bugün de ayetleri tartışıp yani. Ayetleri tartışıp durduğunuz için, hatta 10 yıl, 20 yıl ayetler üzerinde inceleme yapıp sürekli şu manaya mı geliyor, bu manaya mı geliyor tartışırken Kur'an'ı inkar mı ediyorsunuz örnekle? Allah'ın dininden vaz mı geçiyorsunuz? Şurada dört tane Müslüman bir araya geliyor. Ayetler üzerinde sürekli tartışmalar yapıyor. Ayetler üzerinde madem tartışıyoruz, öyleyse inkar edelim mi diyorsunuz? Ben böyle bir mantığı da anlamıyorum. Müslümanlar ellerine alıyorlar Kur'an'ı, mealleri, tesirleri. Sürekli Allah'ın ayetlerini tartışıyorlar. Ne Allah'ı inkar ediyorlar, ne ayetleri inkar ediyorlar, ne de Kur'an'ı inkar ediyorlar. Ama hadislerde tartışma var diye hepsini inkar edip çıkıyorlar. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Akıl var, izah var ya. Bu nasıl bir mantık? Gerçekten insanı anlamak mümkün değil. 10 tane Müslüman bir araya gelse, Allah'ın ayetlerini okumaya başlasa, 10 tane ayrı fikir çıkıyor, 10 tane ayrı kişi birbirleriyle ayetleri tartışıyor, tartıştıkları için, ne ayetleri inkar ediyor, ne Allah'ı inkar ediyor, ne Kur'an'ı inkar ediyor. Ama bir bakıyorsunuz, hadislerde tartışmalar var deyip, hadisleri inkar edip geçiyor. Tarihte tartışma var deyip, tarihi inkar edip geçiyor. Böyle saçmalık olur mu? Hiç akıl var mı? Mantık var. Akıl ve mantık böyle bir çelişkiyi insana mazur gösterir mi? Ayıp denilen bir şey var. Madem ki tartışma var diye inkar edilecek o zaman Kur'an'ı da inkar et, Allah'ı da inkar et, ayetleri de inkar et. Çık işin içinden. Hayır öyle değil. Gece gündüz ayetleri tartışıyor. Gece gündüz yıllarca Kur'an'ı tartışıyor. Kur'an'ı anlamak için tartışmalar yapıyor. inkar etmiyor. Ama hadislerde tartışma var diye inkar edip geçiyor. Ben böyle bir mantıksızlığı normal bir insanın yapabileceğine inanmıyorum. Ancak böyle bir mantıksızlık şeytanın güdmesiyle yapılır. Madem ki tartışılanlar reddedilecek, o zaman hepsini reddet ki olmazsa ne olduğu ortaya çıksın. Müslümanların Allah'ın işine karışmak gibi bir dertleri olmamalı. Yani niye sen o ayetleri işte niye örnekleyin madem ki sıratı ikameyi sen şu şekilde göndermedin, niye bu şekilde göndermedin gibi Allah'ın işine karışmak gibi Müslümanların bir derdi olmamalı. Allah size mi soracak? Allah putperestede de diyor aynı şeyi. Onlar da diyordu. Madem ki Allah bir din gönderecek, madem ki bir Rasul gönderecek, madem ki bir ayet gönderecek, şöyle göndermeliydi. Şu insanı seçmeliydi. Şu şekilde olmalıydı. Allah onlara ne diyor? Size mi soracağım? Onlara de diyor. Rabbin karar verir. Onlar benim işime karışamaz. De onlara. E şimdi bir bakıyorsunuz. Bu ayeti okuyan insan Allah'ın işine karışıyor, soruyor. Madem ki niye namazı tek bir ayette göndermedi? E sana mı soracaktı? Sana mı soracaktı? Allah kendisi kendi iktidarı içerisinde gönderir. Böyle gönderir, böyle gönderir. İsterse 23. yılın sonunda gönderir, isterse başında gönderir. Nitekim başında göndermiş şartı daha Alak suresinde var. Onun için kısaca şunu söylemek gerekiyor. İnanıyorsa insanlar Allah'a ve ayetlerine Allah'ın işine karışmak gibi bir dertleri oldu. Allah din koyucu olarak ne zaman ne şekilde emirlerini göndereceğini kendisi belirler ve kendisi karar verir. Nitekim bu özü Mekkelere verdiği bir cevapta ne zaman hangi ayeti göndereceğini Rabbiniz bilir demektir. Hiçbir zaman Allah Resulüne ve Müslümanlara sorarak ayet göndermez. Ey kullarım ben bir ayet göndermek istiyorum şu noktada göndereyim mi? Göndermeyeyim mi? Sizin kararınızı bekliyorum. Böyle şey olur mu? siz Resulullah'ın veya sahabelerin ya Rabbi sen orada işte bazı konuları değişik değişik değişik ayetlerle bildirdin. Niye hepsini birlikte indirdin, indirmedin? Niye hepsini birlikte göndermedin? Bizim kafamız karıştı dediklerini duydunuz. Onlardan böyle bir vahiy geldiğini duydunuz mu? Bir tarihi bilgi geldiğini duydunuz? Alakası yok. Ama günümüzün Müslümanı nedense farklı bir olguya sahip. Bireyselliği, dünya akıl edilişliği Allah'ın iktidarına Karışacak kadar uzatıyor. Tevhide inanmamış, Allah'ın gücüne inanmamış, Allah'ın kendi iktidarı içerisinde kendisinin dinini belirleme noktasındaki hakimiyetine inanmış. Karışıyor. Diyor ki niye göndermemişti? Aynı putperest mantığı, aynı Ebu Cehil mantığı. Niye diyor bir ayet göndermemiş diyor. Soruyor. Ebu Cehil'in mantığıyla aynı mantık. Değişen bir şey yok. Hiçbir zaman Allah Resulüne ve Müslümanlara sorarak ayet göndermez. Göndermesi düşünmemek. Yaşayan hayatın örnekleri zaten topluma mal olmaktadır. Toplum büyük bir mücadele ile ayetleri hayatına uygulamaktadır. Bütün dünya önünde yaşam mücadelesi vermektedir. Dost düşman herkes Müslümanların nasıl ibadet ettiklerini neleri yaptığını bilmektedir. Resulün arkadaşları salatı ikame etmeyi Resul'den görmekte birlikte salat etmekle. Resul vefat edince arkadaşları çocuklarına salatı öğretmekte birlikte salat etmek. Eldeki siyer yani tarih, hadis yani Resul Muhammed ile ilgili aktarılan anların bir kısmı yazılı olarak gelmiştir. Sadece sözlü değildik. ki. Ali'den yazılı olarak gelenler var. Ali'nin çocuklarından yazılı olarak gelenler var. Diğer Müslüman kardeşlerden, Müslüman sahabelerden yazılı olarak gelenler var. Hepsi bütün hadisler uydurma cüvayetle gelmiş ki. Neymiş efendim? Şöyle bir iddia var. Hadis tarihini bilmedikleri için söyleniyor. Efendim hadisler Resulullah'ın ölümünden 200 yıl sonra yazılmıştır. Evet, Buhari'nin kitapları, Müslim'in kitapları, Tirmiz'in kitapları evet 200 yıl sonra yazıldı ama hadisler 200 yıl sonra yazılmıyor. Hadisler daha Resulullah yaşarken yazılıyor. Resulullah öldükten sonra yazılıyor. Bazıları yazmayı bilmediği için aklından böyle esip gürlüyordu. Rivayet edip duruyordu. Bunlardan bir tanesi de Ebu Hureyri. Ama yazı bilenler not alıyordu. Çocuklarına bir anı bırakıyordu, çocuklarına tembih ediyordu. Hadis tarihinde bunlar belgelenmiş, tarihi bilgi olarak bize kadar intikal etmiştir. Şimdi sen bu bilgileri reddet, de ki Buhari 200 yıl sonra yazdı. E Buhari kafadan yazmadı ki. Rivayetleri topladı, yazılanları topladı, yazılı belgeleri topladı. Müslim de aynı şeyi yaptı. Diğer hadis alimleri de değil, fakihler de aynı şeyi yaptı. Önce, Yazılı bir şeyler var mı yok bunları topladı. Sonra rivayetleri tartışmaya başlar. Sözlü rivayetleri. Kur'an tarihini, hadis tarihini, fıkıh tarihini bilmeyenlerin söyledikleri veyahut da bunları öğrenmeye tenezzül etmeyen cahilliği kendilerine din yapanların genelde itiraz noktaları biz araştırmayı sevmiyoruz. Buralarda karışıklıklar var. Reddediyoruz. ifadesiyle gerçekleşen, tamamıyla cehalet üzerine itikad edilmiş bir yapılanmanın getirdiği sorularla tembellikle ortaya konulan düşünceler olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki gün tembellik devri değil ki. Gün, bilginin özüne doğru ulaştırmak için insanın gayret gösterme, samimiyetle çalışma günü. Kendi aklımıza göre din uydurmamıza gerek yok. Bakıyorsunuz sayfalara, uydurulan din indirilen din. Esas indirilen din hakkında konuşanlar uydurma din üretiyorlar aklında. Hiçbir gerçekçi bilgilere sahip değiller. Kafadan kelimelere anlam veriyorlar. Hiçbir lukata, hiçbir sözlüğe tabi değiller. Kafasından uyduruyor ayet. Arapça'da bu böyle geçer. Kaynak, kaynak yok. Soruyorum ben bazen pacada karşılıyorum. Kaynağını gösterin diyorum. Bir söyleyeyim gidip inceleyeceğim. Sen kafirsin diyorlar. İnkar etsin. Tıpkı Ebu Cehil gibisin diyorlar. Ya kardeşim bunun Ebu Cehil'le alakası yok. Ben sana diyorum ki şu anlattığın yorumun, şu anlattığın efendim tanımın kaynağını bana ver. Bu kadar basit. Gideceğim kütüphaneden araştıracağım. Direk sen kafirsin. Niye? Çünkü attı. Yok ki kaynak. Hiçbir inceleme yok. Hiçbir okuma yok. Hiçbir araştırma yok. Kafadan kelimeler uyduruluyor. Sonra hepsi reddediliyor. Çünkü kafasına uymayan şeyler var ya, onlar reddediliyor. Onlar diyor, uydurulan din diyor. Bir uydurulan din kavramı içerisinde her şey reddedilmiş. Ama uydurulan dinin yerine koydukları indirilen din, tamamıyla ayetlere verilen kafadan bir anlayış şekli olarak. Ayetlere verilen anlamlar hepsi kafadan genelde. Çıkarının anısı geldiği İsterseniz dikkatli bir şekilde bir inceleyin. Yaşanan hayat içinde aile büyüklerinden çocuklara geçen bir yaşam, bir mücadele nesilden nesile aktarılmıştır. Örnekle, mesela ben 1951 doğumluyum. 1901 doğumlu, 1910 doğumlu, bizzat o Bulgar savaşlarını gören, İstiklal Savaşı'nı yaşayan dedelerimiz vardı. Oturup bilmiyorduk. Anlatıyorlardı, yaşadıkları hayatı anlatıyorlar. Yaşantılarını, zorluklarını... Cephelerde geçirdikleri hadiseleri, olayları anlatıyorlardı, yalan mı söylüyorlar? İnsan sıcak bir şekilde yaşadığı hayat hakkında niye yalan söylüyorlardı? Torunlarına ben dedelerimden çok şey dinledim. Benim annemin dedesi vardı, 1900-1800'lü yıllardan doğmuş. Ben çocukken, ilkokula, ortaokula giderken öldüm. İlkokul seviyesinde adamdan çok şeyler düşün, dinledim. O hepsinden tecrübeliydi, askerde borozancıymış. 30 yıl askerlik yapmış, 30 yıl sonra çıkıp gelmiş. Düşünün, İstiklal Savaşı'ndan sonra geliyor. İstiklal Savaşı 1922'de bitti. Geriye doğru 30 yılı hesap edin. 1922'den 30'u çıkardığın zaman nereye gidiyor? 1800 yıllarına gidiyor. Sorardım dede, nasıl 30 yıl sen dedim ölmeden yaşayarak buraya geldin? Hiç sorma oğlum dedi. Hiç sorma. Ben dedi askerde, suvari alayının borazancısıydım. Komutanlarla biz arka planda durur. Atlılarımız bizim önümüzde durur. Onların önünde piyadeler durur. Bana derdi komutanlar, hücum borusu çal, ben hücum borusu çalar. En arkadayız. Baktık kötüye gidiyor iş, komutan derdi, ricat borusu çal, ben ricat borusu çalardım, hepimiz kaçardık. Ve savaşın içine girmedim. Sürekli borazan çaldım, ricat borusunu da çalıp kaçan bendim. Niye öyleyim? Böyle bir de nükteli bir şekilde anladım. Ben dedi savaşa girmedim ki, 30 yıl cephelerde bulundum ama hiç savaşa girmedim. Arkada boyuna borazan çaldım derdi. Ama o savaşlarla ilgili çok şeyler anlatırdı. Tepede komutanların yanında savaşı izliyor. O da dibinde borodan çıkıyor. Bu adam niye yalan söylüyorsun? çıkarı yok ki. Yaşadığı hayat anlatıyor. İyisiyle, doğrusuyla, kötüsüyle yani. Sahabeler de var. Birçoğu gördüğü kadarıyla, bildiği kadarıyla anlattı. Birçoğu da yazdı, çizdi. Çocuklarla anlattı. Kıldığı namazı anlattı. Salah-ı ikame etmeyi anlattı, orucunu anlattı, efendim diğerini anlattı. Resulullah'ın nasıl tatbik ettiğini, onlardan nasıl öğrendiklerini ama. Zaten uydurulan şeyler belli, hemen çıkıveriyor. Ayetlere vurguladığınız zaman şakkadak ortaya çıkıyor. Eğer hadis kitaplarını okursanız, Kur'an'da okursanız, karşılaştırırsanız uydurulan şeyler şakkadak çıkıyor. Aradan 1400 yıl geçtikten sonra, hiç kimse ortaya çıkıp kafasından sözlük uydurarak, kafasından yorumlarla Kur'an'da geçen salat şu anlama geliyor, Kur'an'da namaz yoktur diyemez. Düşünün, 1400 yıl sonra birileri çıkıyor, selap kelimesine Arapça lügatlarda olmayan, Arapça sözlüklerde olmayan, Arap etimolojisinde olmayan bir anlam veriyor. Bu 1400 yıl içerisinde yazılmış bütün lügatlara, sözlüklere ve fakihlerin, efendim işte hadisçilerin veyahutta tefsircilerin kelime kökleriyle ilgili yaptığı araştırmaların tersinde tamamıyla farklı bir anlam veriyor. Kaynak diyorsun, kaynak yok diyor. Arapça böyle söylüyor. Diyor. ''Yav Arapçayı konuşanlar böyle bir sözlük oluşturmamış. Arapların kendisi böyle bir lügat oluşturmamış. Sen nereden uydurdun Araplar böyle konuşuyor, Arapça böyle?'' diyor. Soruyorsun, ''Sen kafirsin.'' diyor. Niye? Kafasından uydurduğu anlamı kabul etmediğin için. Hiçbir insan çıkıp da kendi kafasından Arapça kelimelere anlam veremez. Vermemeli. Ama veriliyor şu anda bakıyorsunuz. İndirilen Kur'an tanımıyla millet haberi anlam veriyor. Arapça da böyle geçer, Arapça da şöyle geçer. Kaynak isteğin yok. Kaynak istediğiniz anda kafir oluyorsunuz. Ya Arapçayı konuşan bir sürü toplum var. Hani Arabistan Arapçası olmasa Mısır Arapçası olur. Mısır Arapçası olmasa İran Arapçası olur. İran Arapçası olmasa Irak Arapçası olur. Dünyanın her tarafına dağılmış bir şey. Bugün dünya dillerinde etimolojik olarak Arapça üzerine edebiyatçılar, tarihçiler araştırıyor. Dinle alakası olmayan bilim adamları araştırıyor. Gidin bir sorun bakalım. Yok. Onlar sözlük oluşturuyor edebiyat sözlükleri oluşturuyor Arap edebiyat üzerine. Bakın bakalım var mı? Yok. Hukukçular Müslüman hukuku üzerine doğuda, batıda, sağda, suluda araştırma yapıyor ve bu araştırmalar çerçevesinde Arapça da Kur'an'da geçen kelimeleri veya Müslüman'ın hukukunda geçen kelimelerin üzerine incelemeler yapıyor. Bakın bakalım ne demişler, nasıl araştırma, nelere bakmışlar, neleri bulmuşlar? Yok. Hiçbir araştırma olmadan, hiçbir delil olmadan anlam üretiliyor. Ondan sonra deniyor ki biz hafiyiz. İnanmayanlar sapıktır, kafirdir. Ve işin garibi şu, işin garibi bizim kafamızdan uyurduğumuz anlam Kur'an'ın kendisidir. Diyor. Böyle tefsirde denmiyor, dikkatinizi çekiyorum. Kur'an böyle söylüyor deniyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu bencillik, bu kibir, bu büyüklük, taslama tamamıyla bir şeytani hâdisi. Ya hiç olması biraz alçak gönüllü ol da ben böyle anlıyorum de. Yok, Kur'an böyle diyor. Sen nasıl inkar edersin? Sen kafirsin de. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama oluyor. Ama işte şunu görüyoruz. Dilin kemiği yoktur. Böyle derler ya. Dilin kemiği yoktur derler. Derler de kimse inanmaz. İnanacaklar ancak kişileri putlaştırıp dediklerini araştırmayan, geçmişe yönelik bilgi edinmeyi zul sayan tarih bilgisinden uzak kişiler. Zaten onlar da yolunu bulmuşlar. Kur'an'dan başka kaynak tanımayız deyip tarihi, yaşamı silip atmışlar. Böyle olunca ucuz bir ilim karşılığında, sloganlarla demokrasiye dayalı ucuz bir din elde etmişlerdir. Çok ucuz. Aklımdan üretirim ayetinin manasına, kendi keyfime göre bir din yaparım ortaya. Ve adında korun. İndirilen din. Uydurulan değil. Halbuki bilgi alın teridir. Dökülmesi gerekir. Akıl işidir. Aklın çalıştırılması ve kulların aklına teslim edilmemesi gerekir. Muhakeme işidir ki mantıksızca konuşulmaması, yazılmaması, çizilmemesi, yaşanmaması gerekir. Kalp işidir ki ikna olunması, kalben tasdik olunması gerekir. İhlas yani iştenlik, samimiyet işidir ki altında çıkar art niyet, tembellik olmaması gerekir. Gerçekçiliktir ki daima her türlü bilgi elden geçirilmeli, en küçük bir bilgi bile atlanmamalıdır. Bu nedenle ellerindeki Kur'an Kendilerine indirilmediği halde Muhammed'e indirildiğine inananlar Muhammed'i yaşamını, anlatımlarını inkar ederlerse tutarsız, ciddiyetsiz, şeytani bir işe girişmişlerdir. Unutmayalım ki cehaleti, art niyeti, samimiyetsizliği, akılsızlığı, tutarsızlığı kendilerine din edilenler gerçekle çarpıyorlar. Gerçek onların hesap günü karşılarına girilir. Dünyada insanları güzel söylemleriyle kandıranlar orada perişan olur. Kendilerine gelmeyen bir kitaba inananlar, kendilerine kitabı getiren rasullere ve arkadaşlarına sırtını çevirdiklerinde İslam ile de bağlarını kesmişlerdir. Zira bir başka akıl ellerindeki kitabı tarihi kökeni yok diye her zaman reddetmiştir. Nitekim işte geçen de Nurlehre kardeşimiz Almanya'da Hristiyanların yaptığı probandan bahsediyordu. Ne diyordu? Kur'an hakkında Müslümanların elindeki Kur'an yok. Aslında Kur'an farklı bir kitaptı gibi, daha başka Kur'anlarda vardı gibi fikirler ortaya atıldı, fikirler tartışmaya başlandı, ilim adamları konuşturmaya başlandı, hatta bazı ilahiyatçılar da bu konularda konuşturmaya başlandı. Niye? Çünkü amaç o zaten. Senin kütüphanelerinde bulunan kitapları reddedersen, kökensiz bir dine sahip olursan, kendine indirilmemiş bir Kur'an'ı, Kur'an'dır, Allah tarafından korunuyordu, kimse bir şey yapamaması derken, kendi kendine gelin gibi olurken, tarihten kendini soyutlarken, hiçbir delili, hiçbir mesnedi, hiçbir yazılı beyanı veya sözlü beyanı kabul etmezken, birisi çıkar, hadi oradan der, atıp tutuyorsun işte. Nerede? Kökenin nerede der sorar. Neye dayanıyorsun der. Elindeki kitap uydurulmuş bir kitaptır der Kur'an için. Sen de istersen. 9. ayeti, Allah koruyor diyor. Onu da sen yazmışsın diyebilir. Senin yazmadığını kim söylüyor diyebilir. Ne diyeceğim o zaman? E sen kafirsin. E tamam sen kafir demek ki bu işler olmuyor. Bugün her kültür kendi temellerini tarihin derinliklerinde sabitleştiriyor. Aynı şeyi Allah kitabında yapmıyor mu? Müslümanları kökensiz mi bırakıyor? Yani Muhammed'e şunu mu diyor Allah? Ey Muhammed sana dini gönderdim. Kabul edersen yet et etmezsen etme. Tebliğ Kabul ederlerse etsinler, etmezlerse etmesinler. Böyle mi diyor? Bu mantıkla mı gönderiyor? Hayır. Ta yaratılıştan başlıyor. Adem'in hikayesinden, Arapların kültürlerinde, Yahudilerin kültürlerinde, Hristiyanların kültüründe tanıyabilecekleri, isimlerini anabilecekleri rasullerin örnekliğinden başlayarak bir tarihi köken oluştu. Allah. Rasullerin kıssalarını bunun için veriyor. Yaratılıştan bunun için söz ediyor. Adem'in hikayesinden bunun için söz ediyor. Bir tarihi köken oluşturuyor. Çünkü hiçbir düşünce, hiçbir inanç kökeni olmadan yaşayamaz. Bugün Adam Smith kapitalizmin temellerini atarken dünyadaki insanlığın tarihinden örneklerle kapitalizmi oluşturdu. Bugün Mars sol düşünceyi ortaya attıktan sonra o hayalini yazıp da kitabına aktardıktan sonra o hayale inananlar insanlığın tarihinden solun, komünizmin temellerini belgelendirmeye çalıştığı tarihi materyalizm oluşturdular. Diyalektik yaptılar. Felsefe öğrettiler. Tarihin derinliklerinden, insanlığın temellerinden. Niye? Çünkü köksüz hiçbir düşünce olmazdı. Bak, Rogar Gredi Müslüman oldu. Nasıl diye sorduğumuz zaman, hayat hikayesine adam sosyalistti. Avrupa'daki en ünlü kişil adamıydı. Tarihi metalizm oluşturan insanlar, Hegel ve Engels, diyalektiğini oluştururken bu işin, Hristiyan toplumları incelediler. Rübergredi ortaya çıktı, ben dedi sadece Hristiyan toplumları incelemeyeceğim, ben bütün dünya toplumlarını inceleyeceğim dedi çıktı ortaya ve Müslüman toplumların da kökenini incelemeye başladı. Müslüman toplumların kökenini incelerken neye rastladı? Medine vesikasına rastladı. Medine vesikasındaki oradaki kardeşlik Akdini görünce önce şöyle dedi, işte sosyalizm bu dedi. Ama hiçbir dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sosyalist böyle bir paylaşımı yapamayacağı için bu ancak inananlar geçilir dedi. Ve Müslüman oldu. Bu köken araştırması neticesinde Müslüman oldu. Ama bugün bakıyorsunuz, uydurulan din, indirilen din kavgasında kökensiz bir indirilen din oluşturmaya çalışıyor. Niçin? İleri de reddedilmesi kolay olsun diye. Nitekim redleri de kolay oluyor. Dikkatini çekiyor. İndirilen din kavgasında olanların çoğu kendisine Resulü Nebi ilan etmeye başladı. Çoğu emirleri reddetmeye başladı. Çoğu ayetlere hiçbir kökeni olmayan, lugatlarda, sözlüklerde kökeni olmayan anlamları ayetlere vermeye başladı. Acayip bir din çıkardılar ortaya. Güya indirilendiğinden bahsedecekler. Halbuki indirilendiğin bundan 1400 yıl önce indirildi. O indirilendiğin o gün nasıl anlaşıldı? Ne şekilde anlaşıldı? O günün tarihiyle birlikte, o günün bilgileriyle birlikte, o günün anlayışıyla birlikte anlaşıldığı zaman bir anlam yukarı. Kafamızdan uydurduğumuz anlamlarla değil. Kafamızdan uydurduğumuz kelimelerle değil. Evet, bugünlük bu kadar olsun diyelim. Haftaya devam edeceğiz. Haftaya da belli analizler yaptıktan sonra diğer analizlere geçeceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.